94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madre. Evet, Açık Yeşil'de yine iyice çığırından çıkan iklim değişikliği üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Başka da konuşacak bir konu bulamıyoruz. Bu hafta bir de konuğumuz var. Hatta 9 Eylül Üniversitesi'nden Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Barbaros Çetin telefon attığımızda. Günaydın. Günaydın. Günaydın Barbaros Bey. Evet e, önce e, son dünden beri olan gelişmelerle çok kısaca bir değinelim. Çünkü gerçekten iklim değişikliği çığırından çıktı demeyi hak edecek gelişmeler oluyor. Evet sadece bir ufak ben bir ufakcık dünya turu atarsam şunu da söyleyebiliriz atarsak. Yani dün sadece Tasmania'dan Avustralya'nın bir bölgesinden birkaç saat orada yaşayıp ondan sonra da uçağa binen ve Moğolistan'ın Ulaanbator şehrine inen bir uçakta bir insanın orada da birkaç saat geçirdikten sonra 100 derecelik bir sıcaklık farkı yaşayacağını söylersek galiba her şey anlaşılıyor. Yani dün Avustralya'da 50 artı 50 derece Celsius sıcaklık ölçüldü. Aynı gün Çin'de de, e, Moğolistan'da özellikle eksi, yani sıfırın altında 50 dereceye ulaşıldı. Yani bir, bir 100 derece fark yaşanabilirdi bir gün içinde artık. Ve Avustralya'da da e, aynı anda, dün mesela son bir haberlerden biri, 130 e, ormanın birden yandığı, 130 orman yangının aynı anda yaşandığı evet. haberlere geliyordu. Barbaros Bey size şunu sorarak başlamak istiyorum. Evet. E, siz bir biyologsunuz. Evet 9 Eylül Üniversitesi'nde Biyoloji Bölümü Başkanısınız. Neden canlılar alemiyle ilgilenen birisi olarak, bu konunun uzmanı bir bilim insanı olarak neden iklim değişikliğiyle ilgilenmeye başladınız? Çünkü Barbaros Çetin'in son iki gündür Milliyet Gazetesi'nde iklim değişikliğiyle ilgili bir yazı dizisi var. Daha önce de bu evet. konuyla ilgili yazılmış yazıları var. Biz de Barbaros Bey'i o yüzden davet ettik açık yeşile. Şimdi efendim biliyorsunuz gezegenimiz bir biyosistem Evet. Yani bu biosistemin içerisinde canlıların yaşaması için gereken bir atmosfer var. Bir yaşam çemberi var. Dolayısıyla da bu çemberin içerisinde ekolojik olarak düşünecek olursak üreticiler var. Yani bitkiler var, tüketiciler var, insanlar ve hayvanlar var. Parçalayıcılar var, bakteriler var. ...ve diğer mantarlar gibi, böcekler gibi parçalayıcılar var. Yani canlıları öldüklerinde parçalayıp sisteme geri döndüren e, ayrıştırıcılar var. Diğer taraftan da fiziki çevre dediğimiz... ...yerkürenin tamamı var. Ve iklim de bunun en önemli bir parçası. Dolayısıyla da e, biz insanları etkilediği gibi e, iklim, yani yaşam ortamımız... ...bitkileri ve hayvanları da etkiliyor. Ve bir biyolog olarak benim de iklimle ilgilenmemem mümkün değil... Evet, ana çıkış noktasını o yapıyorsunuz. Ee, enteresan da bir şey, e, sizin meslektaşınız, e, ünlü biyolog Edward O. Wilson'ın yeni yayınlanmış bir kitabını da e, bu sıralarda yeni bitirdim ben de, Social Conquest of Earth diye, yani evet. dünyanın sosyal olarak e, istila edilmesi <gülüyor> diye, orada bir noktada sizin biraz önce söylediğiniz, benzer bir görüş ifade ediyor yani insanlığın evet. ve bütün canlıların kurtuluşu için evet. e, şeyden e, e, canlılar biyosferin kurtarılmasından başlamak gerekir diyor Oysa evet. eğilim e, fiziki dünyanın e, kurtarılması yönünde Hatta insanlara ve hatta sadece, sadece insanların kurtarılması. Böyle yapılırsa bu mümkün değildir diyor evet. fiziki dünyayla başlayarak. Halbuki öbürüyle belki ikisini birden kurtarmak mümkün olabilir diye yeni yayınlanan kitabında görmüştüm. Onu hatırlatmak evet. istedim. Ben bunu biraz açayım mı bir biyolog olarak? Lütfen. Lütfen. Şimdi bakın bildiğimiz gezegenin yaşı yaklaşık 4,5 milyar yıllık bildiğimiz kadarıyla bir geçmişi var patlamaya gidersek 13-14 milyar biz oraya gitmeyelim 4.5 milyar yılı biraz özetlemeye çalışayım bir biyolog öngörüsüyle şimdi bu 3.4 milyardan beri canlılığın izlerini görüyoruz prokaryatlardan başlayarak bakterilerden başlayarak şimdi bu sistemin içerisinde bizim gelişimimiz çoğalmamız insanın varlığı ve şu anda işgalci ...tür olan Homo Sapiens'in 7 milyara ulaşması da tabii ki insanın biyosistemin her türlü parametresiyle alakası var. Hı hı. Dolayısıyla da benim biyolog olarak yazdığım bazı noktalardan bir tanesi de şu, şimdi biz 1980'li yıllardan itibaren... Ee, bakıyoruz bütün bilimsel çalışmaların sonucuna ee, ortak bir nokta olarak şunu söyleyeyim ee, artık doğanın kendini yenileme payı kalmadı. Çünkü e, e, yaklaşık e, son e, 50 bin yıl içerisinde Amerikan Hufus Dairesi'nin yaptığı bir çalışma var e, modern insandan itibaren diyelim 100, 110 e, milyar civarında, milyon civarında insan ölüyor ve sisteme geri dönüyor. Şimdi benim korkum bu 7 milyarlık insan e, acaba ne yapacak? Ya, her geçen gün e, otomobil fabrikaları kuruyoruz, otomobiller üretiyoruz, diğer fabrikaları şey yapıyoruz. Ve günde saat başında milyarlarca ton katı sıvı gaz halinde atık çıkarıyoruz. Evet. Şimdi sistem bunu nasıl soğuracak? Nasıl yok edecek? İşte korkum bu. Yani biz e, artık dünyayı kendimize dar ettik. Dolayısıyla da çıkardığımız gazlar ki bunu hepimiz biliyoruz, biliyorsunuz 1958'den beri biz atmosferdeki karbondioksitü ölçüyoruz. Havai'deki, Mauna Dağı'ndaki istasyonla birlikte ve 1958'deki ölçümlerde, ilk ölçümlerde 316 ppm biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı NASA'dan. Ki kutup bölgesinde yani 2012'de 400 ppm'e vurdu karbon döküsün hmm, ihtarı. Evet. Parçada, evet, milyon da parçacık. Evet bunu kim üretiyor? Biz üretiyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle biz üretiyoruz. Dolayısıyla da bu da ne yapıyor? Bizim yaşamamızı sağlayan, oksijen almamızı sağlayan e, iklim sistemini derinden yer alıyor. Dolayısıyla da bir biyolojik varlık olarak... Yani e, benim bir biyolog olarak iklimle ilgilenmemem mümkün değil. Çünkü bütün parametreler birbirleriyle e, organik olarak birbirine bağlı. Siz yazılarınızda bu 6. kitlesel yok oluş sürecinden de bahsediyorsunuz. Evet. E, burada e, iklim değişikliği meselesini e, tartışmaya başladığımız zaman e, pek çok insanla aslında evet. inkarcıların kullandığı argümanların biri herkesin hemen aklına geliyor. Yani insan bu kadar... E, İşte kitlesel yok oluşuna neden olabilecek, gezegeni ortadan kaldırabilecek, biyosferi ortadan kaldırabilecek kadar büyük bir güç olabilir mi? Yani neredeyse bir kozmik güç gibi, bir evet. yanardağ gibi zamanında kitlesel yok oluşuna neden olmuş bir diye, göktaş gibi. Böyle bir şey olabilir mi diye bir soru işareti doğuyor. Bunu nasıl, e, bilim insanları nasıl bu karara vardılar? yani 6 Şöyle söyleyeyim, e, bundan... E... Önceki 5 yok oluştaki Verilere baktığımızda Yani bilimsel e, verilere Kaynaklara baktığımızda e, insan faktörü yok Tamamen jeolojik, jeomorfolojik olaylar e, Dolayısıyla da e, O dönemlerde insanoğlu yok Yaklaşık diyelim ki 50 bin yıldır insanoğlu var Ve bizler de işte 1900'lü e, endüstriyel devrimden sonra Diyelim e, Yani sanayi oluşturduk, sanayileştik Ve dolayısıyla da gazlar çıkarmaya başladığımızdan itibaren e, sistemi değiştirmeye başladık. Şöyle ki biliyorsunuz atmosferin %78'i azot, %21'i oksijen ve de diğer gazlar. Şimdi bu diğer gazlar dediğimiz ne? Metan, karbon, doksuz, su baharı gibi dediğimiz ve bizim bugün e, her gün artmasından korktuğumuz e, küresel ısınmaya sebep olan sere gazları. Dolayısıyla da e, milyonlarca yıl içerisinde Ee, atmosferin kompozisyonu böyleyken yani bu %1'in sayesinde işte e, ekvatoryal bölgede art 35 kutup bölgesinde 35 gibi bir ortalama oturmuşken biz ne yapıyoruz? Sürekli çıkarmış olduğumuz e, bu gazlarla atmosferin kimyasını değiştiriyoruz, yapısını değiştiriyoruz. Şimdi biz bilemezdik ki yaklaşık 350-400... Milyon yıl önceki Eralt ormanlarının bir gün yok olup ondan sonra toprağın altında zamanla bugünkü kullandığımız kömürleri, fosil yakıtları meydana getireceğini ve bizim de onları kullanarak onlardan çıkan karbondoksitle, karbonmonoksitle ve diğer gazlarla yaşamımızın en önemli ögesi olan atmosferik yapıyı değiştireceğimizi bilemezdik. Dolayısıyla da bu yüzde biri hızlı bir şekilde artışına sebep olan bizleriz. evet. Çok önemli bir şey yani siz daha önce geçen yılın son ayında 1 Aralık'ta Milliyet gazetesinde bir de düşünenlerin düşüncesine yazdığınız bir yazı da evet. insanlık dünyayı son 200 yılda bitirdi diyerek bunlara değiniyordunuz. Burada benim sormak istediğim bir şey var evet. Barbaros Bey. Şimdi klasik ekonominin kuralları artık çoktan önemini yitirdi deyip çok temel e, bir e, hepimizin geleceğini de e, bütün canlıların geleceğini de ilgilendiren bir paradigmaya işaret ediyorsunuz. Yani klasik ekonomi bilimi, bildiğimiz kapitalist, ekonomik, çalışma, Aynen. serbest piyasa insanı sadece e, solipsist diyebileceğimiz, yani tek bence sadece kendi çıkarını Aynen. düşünen bir canlı olarak görüyor. Dolayısıyla da eksternalite dediğimiz yani Kâr elde etmek için, karını azam iyileştirmek için yaptığı evet. bütün çabaları aslında çevreye, gezegene ve başka canlılara zararının maliyetini asla hesaplamadığı ve hesaplanmasında gerekmediği bir sistemde Aynen. Bu böyle devam edemez diyorsunuz. Biraz bu evet. konuda konuşabilir miyiz? Tabii. Şimdi siz gayet güzel özetlediniz. Klasik ekonomide insan yok. Kâr var ondan sonra ve büyüme var. Dolayısıyla da ve klasik ekonomi dünyadaki kaynakların sonsuz olduğunu düşünen bir sistem, ekonomik sistem. Şimdi biz insanlık zannettik ki istediğimiz kadar çoğalabiliriz, istediğimiz hareketleri yapabiliriz, işte karaların, ormanların, denizlerin canını okuruz, denizleri çöpüğün haline getiririz ki şu anda hızla getirmeye başladık. Zannettik ki bütün bunlara rağmen bu biyosistem kendini toparlar, kendini yeniler Ve biz istediğimiz gibi çoğalarız birkaç çocuk değil 5-10 çocuk da yaparız nüfusumuz 2 katına çıkar 3 katına çıkar diye hep düşündük. Oysa ekolojik kriterler bakımından baktığımızda görüyoruz ki biyosistemin de bir ekolojik kapasitesi var. Yani ekonomik deyimle bir ekonomik gücü var. Biz bunu maalesef bencil isteklerimiz doğrulsunda ve sadece insan ön plana çıkararak biz bunu düşünemedik. Ancak işten geçmeye başladıkça ve e, hammette kaynakları hızla tükenmeye başladıkça... Bizim e, aklımız yeni yeni başımıza geldi ve yıllarca düşünüyorduk ki işte Amerika büyük ülke rüyaların ülkesi <gülüyor> ve gördük ki Amerika'da 2008 sonunda başlayan ekonomik krizle birlikte yavaş yavaş e, Amerikan rüyası da hızla da çökmeye başladı. Ve bunu da yıllardır özendiğimiz e, işte bir üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği ülkelerinde de görmeye başladık. Daha sonra da işte arkasından Japonya ve doğudaki ülkeler. Görüyorsunuz klasik ekonomi artık önemini yitirmeye başladı. Ama biz maalesef bu konuda çok geç kaldık. Evet ama yani ben bir de bu bir soru daha ekleyebilirsem müsaade ederseniz. Tabii lütfen lütfen. Yani bu klasik ekonomi dediğimiz işte serbest piyasanın mutlak egemen olduğu bir anlayış. Evet. Ve orada da aslında bir grup, başta enerji, e, kömür, petrol ve doğalgaz gibi ya da enerji şirketleri gibi e, büyük, devasa evet. şirketlerin sınırsız kar e, kâ, Arzusu. arzusuyla beraber evet. böyle bir e, önlenemeyen gidişat var ve bunlara e, vergi, vergi gibi bir kısıtlama getirmek şöyle dursun. Evet. Onlara sübvansiyon bile veriliyor ve genel anlayışta da bu Peki bunu evet. nasıl değiştireceğiz? Şimdi bu tabii ki kişileri değiştirmekle olacak ama bu <gülüyor> tabii siyasetçileri, toplum bilimcileri, kanaat önderlerini ve tabii her kesime yaymak gerekiyor. Şu var. Benim biyolog olarak gördüğüm Kaynaklar hızla tükendiği için, nüfus arttığı için, arz talep dengesinde müthiş bir düzensizlik ortaya çıktığı için dikkat ederseniz sürekli fiyatlar yani hammadde fiyatları artıyor. Bu da bir şeyin önemli, önemli göstergesidir. Artık herkes kendine yontmaya çalışıyor. Yani dünyanın hızla tükenen varlıklarından kendi sektöründe, kendi çevresinde pay kapmaya bencil bir şekilde... Diğer insanları düşünmeden, diğer ülkeleri düşünmeden e, sömürüye, insan e, sömürüsüne kendisi e, şirketler boyutunda devam etmeye çalışıyor. Ve biliyoruz ki bu son 10 yıl içerisinde küresel ekonomide artık devletler bitti. Biliyorsunuz şirketler ön plana çıka, çıktı. Ki öyle şirket bilançoları var ki birçok e, devletin, ülkenin e, ekonomik bilançolarının önüne geçti. Ki bu e, dünyanın e, ekolojik geleceği için en büyük tehlikelerden birleşmiş. Bir tanesi şimdi şöyle düşünelim 7 milyar insanın e, her birinin 7 tane otomobil olsun 10 tane villası olsun e, aklınıza ne gelirse gelsin maddi boyutta her şey olsun herkesin evinde birer ton altın olsun ama siz evinizin penceresini açtığınızda soluyacak bir temiz hava bulamıyorsanız. Yediğiniz gıdaların hemen hemen bir sizin ömrünüzü tüketecek hatta neslinizi tüketecek ki dün ben bunu yazdım biliyorsunuz evet. insan neslinin <gülüyor> tükenmesiyle ilgili olarak e, o zaman bunların bir anlamı var mı e, söyler misiniz Ömer Bey bunun bir anlamı var mı yani? Evet ve yapısal bir kriz içinde olduğu bütün dünya sistemlerinde sık sık görüldüğü evet. gibi yapısal bir kriz içinde olduğu görülüyor. Aynen. Kapitalizmin ve bu tabi sürekli bir çalkalanma kaos yaratıyor. Immanuel Wallerstein'de geçenlerde yazmıştı bunu. Evet. Ama bunu büyük bir mücadele var önümüzde herhalde. 2013 bu gerçeklerin en yoğun şekilde görüldüğü bir yıl olarak tarihe geçecek. Bundan sonrası çok daha vahim de olabilir ama bu sefer çok net görüldü. Yani son rakam işte Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihinin gördüğü en sıcak yıl olmuş 2012 ve evet. büyük bir farkla, rekor, yani görülmemiş bir farkla olmuş. Şimdi bunu büyük bir mücadeleye başlamakta olduğumuz anlaşılıyor. Bu Yani sizin mesela Türkiye'de de merkez medyada pek fazla değinilmeyen konular bunlar. Evet. İlk defa sizin yazılarınız Milliyet Gazetesi'nde çok bence önemli bir Sağ olun. kamuoyuna duyurma açısından bir mücadelenin başlangıcı olur. Bunu Sağ nasıl yapacağız? Valla başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, kanaat önderleri olmak üzere ve üniversiteler olmak üzere. Ki Türkiye'de üniversitelerin hakikaten batılı anlamda biliyorsunuz toplumun içerisine girmesi, toplumda haşır neşir olması ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin Türkiye toplumunun kalkınmasında, refahında kullanılması konusunda biz biliyorsunuz bazı ülkelerle karşılaştırdığımızda çok gerilerdeyiz. Dolayısıyla da bunu bir an önce yapmak zorundayız. Yani vakit kalmadı. Siz de işte değişik platformlarda, radyo vasıtasıyla, basım vasıtasıyla konuşuyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz. Biraz önce bir mail aldım bir üniversiteden İstanbul'daki işte şu gün dünyaya bir duyuru yapmamız lazım, toplantı yapmamız dünya elden gidiyor diye buna benzer çırpışları duyuyoruz. Evet, da... Dolayısıyla da önemli bir noktada şu. Biz maalesef 89 yıllık Cumhuriyetimiz içerisinde, yanlış anlamayın, biyologları, doğa bilimcileri hiçbir zaman devlet planlamada istihdam edemedik biliyor musunuz? Ve biyoloji eğitimini de çağdaş anlamda, gerçek anlamda veremedik. Zaten Do temel bilimleri de kapatma yönünde kararlar alındığını evet, görüyoruz. Evet, ne yazık zaman. ki ne kadar kötü, dünya bilmem nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Dolayısıyla da biyoloji, canlı bilimi, yaşam bilimi, doğanın kendisi bunlar yoksa insanlık da yok. Yani her birey yaşadığı gezegenin en temel basit ekoloji kurallarını bilmiyorsa biz o insanlarda davranış değişikliği yapamayız ki Ömer Bey. Dolayısıyla da her seferde olduğu gibi klasik bir deyim eğitim eğitim ama evet. nereden? Ben e, biyolojiye dönerek bir e, soru sormak istiyorum, izin verirseniz. Evet, e, bugünkü Guardian gazetesinde bir haber vardı. E, Batı Afrika'daki aslan e, nesli tükeniyor diye. Sadece Batı evet. ve Orta e, Afrika'da 645 tane aslan kalmış. Evet. Ve bundan 30 yıl önce kıtanın tamamında, Afrika'nın tamamında 30, e, 200 bin aslan varken 30 yıl içerisinde toplam aslan sayısı 15 e düşmüş. İnanılmaz bir evet. hızla yok oluyor aslanlar dahi. Evet. Şimdi e, siz de demin şeyi konuştuk, bu kitlesel yok oluşu konuştuk. Bu evet. kitlesel yok oluş diyebilmemiz için nasıl bir e, e, kriter kullanıyorsunuz? Yani ne kadar hızlıla e, bir yok oluş bu. Bir de ikinci olarak yani diğer diyelim ki eskiden e, bu, bu kavram ortaya atılmadan önce herhalde evet. yine Wilson'ın kavramıydı bu. Bu ortaya atılmadan önce türler ortadan kalkıyor falan deniyordu ama şimdi evet. kitlesel yok oluş diyoruz. Yani bunu nasıl diyoruz? Bir bunu soracağım. İkincisi de evet. bununla bağlantılı olarak e, burada tabii tek parametre iklim değişikliği değil. İşte kirli, evet. kimyasal kirlilik var, e, başka şeyler var. Burada iklim değişikliğinin payını nasıl görüyorsunuz? Ne kadar? Şimdi iklim değişikliğinin gerçekten büyük payı var. Çünkü örneğin biz insanların, kısmen de hayvanların biliyorsunuz iklim değişikliği karşısında yerlerini değiştirmeleri mümkün. Yani hareket etmeleri, göç etmeleri mümkün. Ama bitkilerin göç etme kabiliyetleri o kadar değil. Dolayısıyla da yaşam sisteminin temelinde biliyorsunuz okyanuslardan başlayacak olursak yani altlardan, tek hücrelerden başlayacak olursak Dolayısıyla da e, besin piramidi dipten çökmeye başladı ki e, nitekim e, bir örnek vereyim e, 2005 yılında e, yerine alan bir raporda 95 ülkeden 1300 bilim adamının hazırlamış olduğu Dünya Bankası'nın milenyum ekosistem değerlendirmesi raporunda e, bu son e, 100 yıl içerisinde doğal kaynakların 3'te 2'sini insanlar tarafından e, hızla yok edildiğinden bahsediyordu bu rapor. Şimdi e, dolayısıyla da biz e, her e, biliyorsunuz gezegenimizdeki her türlü ekolojik parametre her saniye değişiyor. Ve e, bu değişim yani sistemin aleyhine olan değişim e, üstel hiper üstel bir şekilde yani katlanarak e, e, kirlilik parametre artıyor. E, beni korkutan bu. Ondan sonra biz e, bilmiyoruz ki bu örneğin karbondoküsü miktarı e, önümüzdeki yıllarda hangi bir eşlik değere gelecek bir anda iklim altüstü olacak e, bunu bilemiyoruz. Yani tarih vermek çok zor ama e, iki gün önce bir haber vardı. E, o haberde de deniliyor ki artık buzulların örneğin buzulların son 10 yıllık aldı. E, düşünün şimdi e, buzullarla ekvatoryal bölgedeki denge e, dünya ikli e, en önemli ögelerinden bir tanesi. Bu denge bozuldukça aradaki sıcaklık farkı arttıkça işte fırtınalar beraberinde diğer kasırgalar, tsunamiler onlar da beraberinde geliyor ki ve nitekim son yıllarda artmaya başladı. Örneğin bizim ülkemizde hortumlar, denizsel kökenli hortumlar, karasal kökenli hortumlar pek görülmüyordu ama son birkaç yıldır görmeye başladık. Hatta ben de bunu 7-8 yıl önceki Milliyet gazetesindeki bir röportajda bir biyolog öngörüsüyle bununla karşılaşacağımızı söylemiştim. Evet. dolayısıyla da ben iklimi çılgın bir ata benzetiyorum ve bizim insanlığın faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bütün kirlilik parametreleri bir kampçı. Biz bu kampçı ile sürekli atı yani iklimi kampçılıyoruz. Dolayısıyla da kaosun hızlı bir şekilde bir anda nasıl ortaya çıkacağını tahmin etmek çok zor ama zaman çok az kaldı. Evet yani hatta 24 ay gibi de bir süreye geçen gün belirtildiğini rastladım yani 2 evet. sene içinde. Evet. E, bu iki derecelik sıcaklık artışının altında kalma şansımız hiç kalmayabilir, kalmayacak hatta eğer bu yolda gidecek e, denirken. Tabii, bakın ben e, bir e, Ocak-Salı günü Antarktika ile ilgili bir yazı yazmıştım, evet. e, onu okumuşsunuzdur. Okuduk. Şimdi o bir rapor açıklandı, biliyorsunuz e, Antarktika'daki bir bilim grubu yaklaşık 50 yıldır orada ölçümler yapıyorlar. ...ve onların raporuydu, korkuntucu bir rapor... ...Antarktika'nın e, e, %98'i biliyorsunuz uzunlarla kaplı... E, ...son 50 yılda 2. derece ısındığını ispatladı bilim adamları... ...oysa dünya ortalaması son 100 yıl için 0.8... Evet. E, ...diğer taraftan biliyoruz ki Giroland'da da e, korkunç derecede bir... ...dünya ortalamasının 2 katı e, ısınma var... E, ...en son biliyorsunuz Alaska'da ile ilgili bir haber vardı... Ondan sonra... Orada da aşırı soğuma var galiba. Ama o son yılda, şimdi şunu söyleyeyim ben o haberi doğruladım. Hatta bir aynı gün televizyon programında canlı yayında da doğruladım. Çünkü o yayının, ertesi gün yayının kendisini buldum. İnternetten indirdim. Maalesef o dünya basınından yazan gazeteci arkadaşlarımız o şey, yayını iyi incelememişler. Yayının son paragrafında şunu söylüyor... Bu e, Alaska aslında ortalama iki katı artıyor. Evet, sınıyor, Isınıyor, evet ısınıyor Isınıyor tabii. Isınıyor. Son 10 yılda bir anormallik var. E, aslında o e, biliyorsunuz iklim değişiminin bir şeyi. Ve Göster Amerikan senatosu biliyorsunuz e, artık e, şeyi kaldırdı. E, global warming terminolojisini. Onun yerine... Ee, iklim değişimini koydu. Yani climate change'i. Çünkü insanlar yanlış anlayabiliyor ve de biliyorsunuz uluslararası bazı kuruluşlar var, bazı şirketler var. Onların parayla tutmuş olduğu bilim adamları e, küresel ısınma yoktur diye arada sırada bir haber uçuruyorlar. Evet. E, yani de elde de ben tahmin, beni aradıkları zaman Evet. Bu sefer ben demeci vermedim artık bu konuda. Evet e, Fakat e, de, kaynağı Daily Mail mi diye sordum. Evet dediler. <gülüyor> Tabii Daily Mail sürekli olarak bunu yapıyor. Bak, evet. Nerede hani küresel ısınma nerede değişiklik diye. E, bitirirken bir, birkaç e, önemli bir şey daha sormak istiyorum. Tabii bu lütfen. E, şimdi e, sizin... E, Kamuoyunun da bu konuda e, bilinçlenmesi, e, uyan, bilincin yükselmesi açısından bana çok çarpıcı gelen bazı e, açık yazılarınızda bazı noktalar var. Onlardan bir tanesi özellikle ces, yalnız yaşayanlar dünyası değil, cesetlerimize de, mezarlarımıza evet. da ilişkin, yani cesetlerin çürümediğine evet. ilişkindi. Evet. Bir öbürü de e, cinsel hayatın da tehlikede olduğunu Aynen. söyleyerek... Yani bu çok önemli iki noktaya da temas ediyorsunuz. Onlar hakkında da bizi biraz aydınlatır mısınız? Şimdi efendim şöyle, ben bunu yaklaşık 7 yıl önce Derya Sazak'la bir röportaj sırasında söylemiştim cesetlerin çürümediğini. Çünkü o yıllarda Almanya'dan gelen haberler kötüydü. Bazı cesetlerin çürümediğine tanık oluyorlar ve yaptıkları araştırmada... E, toprak e, fauna ve florasının miktarının çok düştüğünü çünkü sanayi devrimi nedeniyle e, toprağın aşırı derecede kirlendiğini ve flora ve faunasının biyo çeşitliliğinin e, minimum miktarda olduğunu tespit ediyorlar. E, diğer taraftan cesetleri incelediğinde bakıyorlar ki e, vücutta e, yüksek miktarda örneğin DTT kalıntısı gibi bazı kimyasallar var, tarım ilacı e, kalıntıları var. Dolayısıyla da ben o haberin üzerine gittim Ondan sonra Daha sonradan tabi diğer Makaleleri de çalışmaları da takip ettim Ve neticede söylediğim şuydu Tabi rahmet Özalla birlikte Tekrar gündeme geldi evet. Şimdi bakın Ömer Bey bir iklim ortaya çıktı Şimdi biz 7 milyar insanın Biliyorsunuz yaklaşık 2-3 milyarı 1 dolar civarında parayla geçine Yani inanılmaz bir fakirlik var Açlık var gezegende Ge gezegenin biyosistemi artık bunu kaldırmıyor bu kadar insanın yükünü e, diğer taraftan bizim neye ihtiyacımız var yeni yeni birinci ikinci sınıf tarım topraklarına ihtiyacımız var e, oysa biz o tarım topraklarının da çoğunu işte kentleşmeyle yahut da sanayileşmeyle ve diğer e, faaliyet sosyal faaliyetlerle hızla yok etmeye başladık e, şimdi e, bir de bakıyoruz ki e, topraklar da kirlenmeye başladı e peki bu cesetler çürünce sistemi artık geri dönmemeye başladı Eyvah dedim, i̇şte karşıda bir ikilem var. Buyurun, beslemek için, artan nüfusu besleyebilmek için yeni yeni tarım alanlarına ihtiyacımız var. Diğer taraftan ölüp sisteme dönmek için de yine temiz topraklara ihtiyacımız var. Evet, çok acayip bir plan. Ya, görüyor bu. musunuz, bu ikilem tabii bir anda kafanızda oluşuyor, hani yılların birikimi. Dolayısıyla da onun için ben eyvah dedim, yani sisteme geri dönebilmemiz için, çünkü sistem eğer geri dönmesek sistem işlemez ki. Evet. Çünkü biz parçalandığımızda da biliyorsunuz toprağa bir sürü organik maddeler geçiyor, toprağın e, zenginlenmesini sağlıyor. Bir de başka önemli nokta ne? Son yıllarda biliyorsunuz ağaçların sonbaharda yaprakları dökülmüyor, meyvaları dökülmüyor. Ertesi yıl bakıyorsunuz aynı ağacın üzerinde geçen yılın meyvesi var, yeni yaprak çıkmış, yeni çiçek çıkmış. Bilmiyorum bu dikkatinizi çekiyor mu? E şimdi evet. o yapraklar toprağa dönmezse, eğer e, tekrar çevirime girmezse, parçalanmazsa zamanında... O ağaçlar nasıl beslenecek? Ertesi yıl için nasıl kendini toparlayacak? Ben tabii doğal alanlar için konuşuyorum. Dolayısıyla da nereden baksanız... ...biyosistem, ekosistem e, inanın ki çöküyor. Bütün ekolojik döngü bozulmuştur durumda. Tabii, yani. tabii. Er Bakın erkenlerde... Kaç bir sonra bunları okuyacaksınız. E, zaten e, örneğin yarın e, milliyette tekrar... E, ...ha bunu göreceksiniz. Mesela gezegenin biyoritmi niye bozulmuş? Yarın e, onu anlatmaya çalışacağım. E, ondan sonra... E, ...diğer konuda şey de... E, üremeyle ilgili evet, erkeklerin kadınlaşmakta şimdi, evet, şimdi, olduğu ve canlıların e, üreme sağlığını tehlikeye girdik. Şimdi şöyle bir şey var biz tabi e, ekolojik bilgi ve görgüsü yüksek bir toplum değiliz. Bu eğitimi bir türlü alamadık çağdaş bir şekilde. E, geçen yıl e, biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü e, bir rapor yani Pardon 2011 yılının sonuna doğru bir rapor yayınladı ki bu Dünya Sağlık Örgütü yani herhangi bir küçük sivil toplum örgütü yahut da bir bölgesel bir şey değil. Ve 100 yıl önce mililitrede de pansfile ise bir erkekte 110 milyonken bu sayı 15 milyona düşüyor. Ve yapılan araştırmalar ki ben çok birçok yayınlan bunları takip ediyorum bilimsel yayınlardan. Çünkü ülkelere göre bu değişiyor doğal olarak. Hani kültür seviyesi, besleme ve ekonomik seviye bunu tabii ki etkiliyor. Yaşam kalitesinin kriterleri bunu çok etkiliyor. Ve vahim tablo şu. 18-27 yaş arasındaki gençlerde çok yüksek oranda bu 15 milyon civarında Siper olayı var. Ee, normal çoğalabilmemiz için, dönlenmenin olabilmesi için siper sayısı, sayımın sayımı sonucu 20 milyon olması gerekiyor minimum. Oysa hmm. bakın 15 milyon çok korkunç bir şey. Yani %90'a yakın düşmüş Tabii, zaten. Tabii çok korkunç bir şey. Olarak... Ee, bakın bunu ne doğruluyor? Örneğin bizim ülkemizde ki dünyada da korkunç derecede bu artıyor. Tüp bebek merkezleri biliyorsunuz 10 yıl önce 20 yıl önce böyle bir şey yoktu Evet. Yani bir de e, tüp bebeğe geçtik. Beni biyolog olarak korktan bir nokta şu. E, şimdi artık insanın doğal evrimleşmesini, doğal seçilmini de bozuyoruz. Çünkü orada yapay olarak biliyorsunuz spermleri siz seçiyorsunuz. Halbuki evet. doğal döllenmede en güçlü olan e, sperm gider yumurtayı döller. Milyonlarca spermler arasından. Ve o şekilde insan dünyanın değişen bu ekolojik parametrelerine para olarak veriyor. ...yaşamını değiştirir. Yani evrimi, evrimi de... ...evrimi de engellemeye tabii. Evet, evet e Tabii. Şimdi ilginç. bakın ne oluyor biliyor musunuz? Çınar ağacı biliyorsunuz uzun ömürlü... ...600 bin falan ve çınar... E, ...gövdesinden hani çürür, gövdesinden görürüz ama... ...çınarın kökleri vardır, yaprakları çıkar... ...ona rağmen 500 yaşın 600 yaşında... ...ben bir olarak şunu... ...bunu şöyle ifade ediyorum... ...çınar e, yani insan soyu... ...artık e, çınar e, gövdesinden değil... ...köklerinden çürümeye başladı. Evet, evet. Peki mücaze. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. teşekkürler Barbaros Bey. E, bu yayınlarınızı takip ediyoruz ve devamını da e, diliyoruz. Biz de daha sık sizinle görüşme imkanı bulacağımızı ümit ediyoruz. Ben de size çok teşekkür çok ediyorum. E, açık Radyo'nun saygıdeğer e, dinleyicilerine de selam ve sevgilerimi yolluyorum. Teşekkürler. ederim. Teşekkür. Eylül teşekkür. Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Barbaros Çetinle konuştuk. İklim değişikliği ve canlılar alemini, insan dahil. Barbaros Çetin'in yazı dizisi Milliyet gazetesinde devam ediyor. Gelecek hafta Açık Yeşil'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41